Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz şimdi programımızın başında duyurduğumuz gibi Enka Kültür Sanat Buluşması'nı e, konuşuyor olacağız burada ve tiyatro festivali başlayacak aslında her şeyden önce ayın 24'ünde Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları tam ismiyle söylersek eğer ve Enka Kültür Sanat Koordinatörü Murat Ovalı telefon attığımızda şimdi hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için ve katkınız için. Teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz için. Ee, evet o zaman aslında 29 senedir devam eden bir festivalden bahsediyoruz. Burada bunun da bir şerhini koymak lazım galiba. Türkiye'de uzun soluklu işlerin çok da olmadığı ya da en azından çok da devam edemediği bir zamanda bahsederken böyle bir başarı var. Bunu bir kenarda tutmak lazım. Ve programa Baktığımız zaman bir çeşit festival gibi gö gözüküyor ve e, bu festivalde de aslında bu dönemin öne çıkan yapımları ve son döneminde dikkat çeken oyunlarından bahsediyoruz. En azından bizim gözümüze çarpan buymuş gibi gözüküyor. E, fakat siz nasıl yaptınız bu ayrımı? 24 Ocak'ta başlayacak ve gerçekten kalabalıkça gözüken bu tiyatro buluşmaları için neye göre seçtiniz sizler bu oyunları? Başta teşekkür ediyoruz. Dışarıdan doğru algılanmışız. Aynen sizin söylediğiniz gibi bir seçkimiz oldu. E, dönemin en iyi oyunlarını, sesyonda ses getiren oyunları seçmeye çalışıyoruz. Sınırlı sayıda günümüz olduğu için aslında çok daha fazla tiyatroyu ağırlamak isteyebiliriz ama belli imkanlar doğrultusunda bu kadar etkinlikle yapabildik bu dönemin. Biz yılın üç dönemine ayrılan buluşmalar yapıyoruz. Tiyatro buluşmaları Açık hava buluşmaları ve müzik buluşmaları olmak üzere. Yani senede nereden baksanız 6-7 ay Enka tesisinin içinde, Enka Sadi Gülçelik spor tesisi içinde etkinlik düzenliyoruz. Hmm. İki tane mekanımız var. Bir açık hava tiyatromuz, bir de auditoryumumuz. Auditorium'da müzik ve tiyatro buluşmalarını açık havada da yazın, e, Haziran Temmuz aylarında ya da temmuz Ağustos aylarında konserler, sinemalar, tiyatrolar ya da Çağdaş Bale tarzında etkinliklerimiz oluyor her dönem. Bu dönem dediğiniz gibi 24'ünde başlıyoruz ve 28 Mart yani 27 Mart Dünya, Dünya Tiyatro Günü'nden sonraki günde de etkinliklerimizi bitirmiş oluyoruz. Evet ve yani o zamana kadar devam edecek bir e, tiyatro buluşması peki neden 28 Mart'a kadar devam ediyor Dünya Tiyatro Günü'ne kadar? Biz... Her sene Dünya Tiyatrolar Günü'nde bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. ki yılda da gene Çiğdem bir etkinlik yapmıştık e, sahnelerden aş şarkıları diye. Bu sene sahnelerden aş şarkıları 3'ü yapıyoruz ama daha önceden de bir hazırladığımız Tulu Tırpan'la ilgili bir projemiz vardı. Atlantik yıllardı Serhat Kılıç'la beraber. E, onun da bu dönemde bir tiyatrocular söyleyecekler. Serhat ağır söylüyor ama sürpriz konuklarımız var. İkisinin de olmasını istedik. O yüzden 28 Mart'ta da ilave yaptık. Ya bu kez 28 Mart'ta dahil olacak Dünya Tiyatrolar Günü de e, içinde yani. 24 Ocak'ta evet, başlayacaksınız. 24 Ocak'ta Semaver Kumpanya ile başlıyoruz Hı -hı. içeridekilerle. Aslında bizi şu anda dinleyip de ıı, takip etmek isteyenler için de enkasanat.org'dan girebilirler. Ya da sosyal ağlardan enka kulturu, e, Twitter, Facebook, Instagram Hı -hı. hepsinden e, takip edebilirler. Semaver Kumpanya ile başlıyoruz Hı -hı. 24 Ocak'ta. Peşine... E, bu sahne Uşak Kral ve ötekilerle geliyor. Çok falan gününü oynadı. Daha sonra pardon, tarihleri 24'le devam edince özür dilerim. 24'den sonra 25'ine geçiyoruz. Hı hı. Oyun atölyesi geliyor. Kundakçı bizim ilk hafta 3 oyunumuz var peş peşe. 24, 25, 26. Hı hı. 26'sında da Sarı Sandalye O Hatger'de bir mevsimle geliyor. Ee, ilk haftayı 3 oyunla okullar tatil olduğu için ee, biz o haftayı fazla değerlendirelim istedik Ertesi hmm. hafta gene 3 oyunla beraber devam ediyoruz 31'inde tiyatro adam İvanoviç var mıydı yok muydu bu sezonun en çok ses getiren oyunlarından biri Sonra Şubat'ın biri yani Perşembe Çarşamba günü bu sahne Uşak Kralı ötekiler Sonra da e, Kadir Üniversitesi'nin tiyatro bölümünün sonsuz öğrencilerini yapmış olduğu Düğün adlı bir oyun var iki şubatta o haftayı da iki hafta üst üste üçer oyunla tamamlamış oluyoruz. En genç ekibiniz mi oluyor aslında Kadir Has tiyatro bölümü olan? Vallahi öğren. tiyatrocuların hepsi en genç ekib. <gülüyor> <Hiç gülüyor> hepsi değil. 30 yaşlı yok. <gülüyor> <gülüyor> en genç aslında usta genç ayrımına çünkü bir taraftan da sizin yazdın yani hani ENKA'nın basım metninde de böyle bir bir taraf var. Usta genç ayrımı usta ve genç sanatçıların performansları diyorsunuz. Bu yüzden sordum aslında var mı? Diye. Çok zarifsiniz. Bizde gençler ve daha gençler var. Öyle diyorsunuz peki. Tabii ustalar mi? gençler. Aynen dışarıdan <gülüyor> göründüğü gibi en genç tiyatro ekibi olarak evet Kadir As üniversitesi tiyatro bölümü görünüyor ama bundan daha Hı -hı. genç bir ekibimiz var. Hı -hı. Fakat o ayrıcalıklı bir konserimiz. O Neşeli Pazarlar Barışçın Müzik Orkestrası ile her dönem yapmaya çalışıyoruz biz bunu. Tiyatroda yapsak, konser yapsak içine bir pazar günü klasik müzik dinleyicisi yaratmak için Neşeli Pazarlar adı altında konser dizisi yapıyoruz. Bu orkestra e, Barışçı Müzik Orkestrası bilenler biliyordur ama evet. dinleyenler için söyleyelim. Edirne Kapılı işte sınırlı imkanlarla müzik eğitimi alan çocuklar ve hepsi bir orkestra klasik müzik orkestrası. Yaşları da aşağı yukarı dokuzla 16 yaş arasında. E, dinleyici de bizim baktığınızda 6 ile 16 yaş arası tüm dinleyicilerin ücretsiz katıldıkları bir konser. En genç ekip olarak bunu söyleyebilirim. Hem izleyeni hem Seyreden ama. ama tiyatro olarak evet Kadir At, tiyatro bölümü öğrencileri 2 Şubat'ta en genç ekip olarak bizimle beraberler. Bir başka en genç diyelim. Peki Barış'cığım müzik orkestrası bir altını çizelim tekrar. Her pazar devam ediyor mu dediniz? Komiserim. Her pazar değil her etkinlik döneminde yani Pardon. tiyatro ve müzik buluşmaları yaptığımız dönem müzik buluşmalarımız bizim Ekim-Kasım aylarında oluyor. 8-10 etkinlik ya da 12 etkinlik yapabiliyoruz. Bu etkinliğin içinde mutlaka bir pazar. Gene neşeli pazarlar yapıyoruz. Tiyatro buluşmalarımız gene 2 ayı kapsıyor ya da 3 ayı kapsıyor. Orada da mutlaka bir gün çocuklara özel bir neşeli pazarlar serisi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Oldukça kıymetli. Zira Barışçı Müzik Orkestrası'nın da hakikaten takdire şayan bir hikayesi var. Biz de izlemeye ee, devam ediyoruz. Onu aynen, aynen. El Taman'ın Türkiye Temsilcisi ve Sistema Yorup'un programlarının bir yürütücüsü olarak görev alıyorlar biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden bizim çok önem verdiğimiz konserlerimizden bir tanesi. Şahane gözüküyor bence. Bunun dışında çoğunluğunu bağımsız tiyatroların oluşturduğu bir program görüyoruz önümüzde. Ee, en azından bendeki intiba bu. Neden ve nasıl böyle oldu sizce? Nasıl oluyor bu şey? Biz her dönem aslında e, özel tiyatrolar, ödenekli tiyatrolar... E, Etkinliklerini alıyoruz Bu dönem Bakırköy Belediye Tiyatrosu denk Hı. geldi O, o bağım, bağlamda sorduğunuzda e, Şehir Tiyatrosu'ndan Devlet Tiyatrosu'ndan da Çok önceden program ayarlamakta Çok şey yapamıyoruz ee, Yani 3 ay 4 ay önceden programlara Başlıyoruz biz ayarlamak için e, Oradan da sistem olarak Onlara gün almak çok kolay olmuyor Uygun olan oyunlar oluyor bazen Özellikle e, daha önceden Sizinize o anlamda özel tiyatrolarla bağımız daha sıcak ve daha giriş. Hemen e, tarih belirleyebiliyoruz. Ona Hı -hı. göre program yapabiliyoruz bu anlamda. Evet ve biraz daha da kolay galiba işbirliği en azından öyle gibi gözüküyor. Bu da benim yorumum. Yani olmanız. kolay olmasının yanı sıra özel tiyatroların desteklenmesi gerekiyor. Hı -hı. Bir sözü olan oyunlar yahut da sistemle ilgili konuşanlar yahut da efendim de söyleyeyim e, dünyayı yakından takip edip yeni yazarlardan olsun yahut da güncel konuları işliyor oyunları Biz de izleyip onlara göre e, sezonun iyi oyunlarını almaya çalışıyoruz Evet aslında biraz da nabzını tutan bir hali var bu yüzden Enka Kültür Sanat Tiyatro buluşmalarının ee, Bunun dışında tiyatro oyunları var ve e, sahne performansları da var Onları say sayacağız aslında saydığınızda programın başında siz ama örneğin 7 atta... kadar geldik Evet neredeyse geldiniz ve ee, onları sayacağız dedik saydınız da ama örneğin Atlantik Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün macerasından da kesitler var. İlginç gözüken performanslardan biri bu. Ee, nasıl dahil oldu bu festival programına biraz da orayı anlatır mısınız? Baş, tabii ki. Başta da söylemiştim Tulu Bey Bey'le biz e, uzun toplantılar sonucu bazen, bazen değil de dönem dönem etkinlikler düzenliyoruz ve e, Serhat Bey'le beraber yapmış olduğu bu etkinlik Hı -hı. Serhat Kılıcı'na. Bize bahsettiğinde çok etkilendik Ahmet Ertegün Türkiye'nin herhalde Yurt dışında en çok tanınan En büyük müzik adamı hı hı. Yani bu topraklarda doğmuş En büyük müzik adamı evet. Dünya Müzik piyasasına kazandırdığımız yani Çalıştığı insanları ya da onun ünlü ettiği Baktığınızda Steve Wonderland, Rolling Stones'a Efendime söyleyeyim Led Zeppelin'den Ella Fitzgerald'a kadar Bir sürü ünlüyü Ünlü etmiş durumda. O anlamda böyle bir projem var dedi. Ee, biz bu projeyi dinlediğimizde çok heyecanlandık. Serhat'la beraber yapıyoruz dedi. Ahmet Erdoğan'ın yaşarken e, birlikte bir kaleme almışlar. Robert Grimfitt diye bir e, yazarla las Last Sultan, Son Sultan kitabını. Bu hmm. kitabından yola çıkarak bu etkinliği hazırlamışlar beraber. Biz de buna ev sahipliği yapmaktan çok kıvanç duyuyoruz. Atlantikli yıllardan bahsediyoruz burada. Ee, tarihi neydi aklınızdaysa onu da isteyebilirsiniz. 28 Mart. 28 Mart'ta da Atlantik'li yılları. Bütün etkinliklerimiz 20-30'da başlıyor. Enkasanat.org'tan tekrar detayları görebilirler. de e, bilet alabilirler. Bu arada bizim etkinliklerimiz çok çabuk doluyor. Hı -hı. E, o anlamda eğer bizi izleyecek olanlar varsa biz gelir amacı gütmeden etkinlik yaptığımız için çok düşük fiyatta e, bilet satıyoruz. Hı -hı. E, aslında bir de az sayıda bilet satıyoruz. E, çünkü bursa yerlerimiz, efendim okullardan öğrencilerimiz Birçok da davetlimiz var burada bizimle beraber olan sınırlı sayıda bile sınırlı sayıda davetliye devam ediyoruz. O anlamda salon çabucak doluyor. Bizi yeni e, iz, dinleyenler için söylüyorum. Hemen siteye girdiklerinde sınırlı sayıdaki alabilirler. Evet ve e, Enka ile beraberdik aslında burada bu yayında. Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmalarını konuştuk. E, Kültür Sanat Koordinatörü Murat Ovalı ile birlikte. E, böyle uzun soluklu bir festivali sürdürmek çok zor. Bunun dışında böyle bir zamanda festival ...sürdürüyor olmakta çok zor... ...anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla da... E, ...yılın neredeyse her mevsiminde... E, ...festival devam ediyor gibi gözüküyor... ...tiyatroda, açık havada... ...ve müzik alanında olmak üzere... E, ...size kolaylıklar diliyoruz... ...ve çok teşekkür ederiz katkınız... ...için eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Biz teşekkür ediyoruz... ...bizim şöyle bir sloganımız var... ...sanatı yüreğine... ...kalbine yakın tutanların... ...buluşma noktasıyız... O anlamda sanatla çırpan kalpleri en kaya bekliyoruz. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar size. Teşekkür ederiz. Yanınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bu arada bütün etkinliklere geliyorsunuz diye biliyorum. E, e, evet, geliyoruz biz de. <gülüyor> Yayında söz almış olduk. <gülüyor> Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ Peki, olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olun.